bir konuşma yaptı. Kendisine tebriklerimi, takdirlerimi, teşekkürlerimi, evet. huzurunuzda sunarım. Allah razı olsun. Allah feyzini, ilmiyi, irfanını çok eylesin. Ümmeti Muhammed'e de güzel hizmetler yapmasın, nasip eylesin cümlenize ve ona. Son günlerde Ramazan ayında tam seçilmiş zaman da Ramazan ayı oldu. <gülüyor> Bunu anlıyorum. Şeytan çok tecrübeli bir mahluk. İnsanlık tarihiyle beraber şeytanın faaliyetleri başlamış. Kirtli akdemimiz Hazreti Adem atamızdan geri devam ettiği için şeytanlığını çok güzel yapıyor. ...çok mükemmel yapıyor... ...çok tam yapıyor yani... ...insanların en çok kayız alacağı zamanda... ...en çok kafalarını bulandıracak konu... ...Ramazan'da... ...tasavvuf ve... ...efendim... ...terikatlarla ilgili... ...konu... ...çok ters yerden... ...çok çirkin... ...tertiplerle... ...efendim... ...artık gün gibi ortaya çıktı... <gülüyor> Kendileri itiraf ettiler, gazeteler yazdı. Aylar önceden hazırlanarak bu işe girişmişlerdi. Güzelce çalışıyorlar. Her şeyleri ibret almak lazım. Büyüklerimizden bir tanesi murakabeyi kediden öğrendiğini söylüyor. Kedi böyle fare deliğinin önüne geçmiş. Pür dikkat gözlerini ona dikmiş. O deliğe oradan fare ne zaman çıkacak diye. Kedi avını avlamak için o kadar pür dikkat olursa derviç de murakabada o kadar dikkatli olmalı diye Oradan ders çıkarmış yani. Bunlar çok güzel çalışıyorlar, takdir ediyorum. Efendim şeytanatlarını çok güzel yapıyorlar, çok planlı yapıyorlar, çok önceden hazırlanıyorlar. Müslümanlar ibret almalı, önceden hazırlanmaya alışmalı, planlı çalışmaya alışmalı filan. Böyle çok güzel bir konuyu çok ters bir şekilde, çok mübarek bir mevsimde, ortaya koymak onlar için şeytani büyük bir başarı hakikaten. Onu da takdir ediyorum. Çok başarılı şeytanlık yapıyorlar diye yani. Efendim ee, tabi bu kadar gücük ettikleri konu kendiliğinden ortaya çıkıyor ki çok mühim bir konu. Mühim olmasa dile bile alınmaz, bahis konusu edilmez. Birilerine çok zararı dokunuyor birilerine çok efendim büyük bir engel gibi görünüyor ki tasavvuf. Bu kadar büyük bir hücum planlamışlar. Efendim e, böyle dört yandan efendim dört cihetten efendim böyle saflar halinde hani şeytanın çevresinin o askerinin sayısını bilmek mümkün değil. Sayısız ordularıyla efendim Böyle e, dalgalar gibi, denizin dalgaları gibi hücum ettiler. Demek ki tasavvuf çok önemli bir konuymuş. Bunu herkes oradan da anlayabilir. Önemli olmasaydı bahis konusu edilmezdi. E, eski şair ariflerden bir tanesi darb mesel haline gelecek bir söz söylemiş. Atarlar sengi tarizi zıraht-ı meyvedar üzere. Yani e, meyvada ağaç taşlanır. Meyvesi var ki düşüreyim diye taş atıyorlar düşse de alsak yesek filan diye tabi bunlar çok iyi oldu efendim halkın olumlu ve olumsuz yönden ilgisi doruk noktasına çıktı yani bu Amerikalıların bir tanıtma metodu vardır efendim işte bir pankreast güreşi filan vardır Amerika'da Böyle iki tarafı heyecanlandırmasını çok iyi bilirler. Ama asıl amaç ilgiyi çekip keseyi doldurmak. Yani ilgiyi çektikten sonra satış rekorları kırmaktır. Efendim, müşteri celbini çok fazla yapmaktır. Kesenin dolmasıdır. Esas olan odur. Biricid Bardoya, Refik Cevat Ulunay işte bilmem bir takım ağır sözlerle, arşifle bilmem filan gibi bir açık mektup yazmış adamcağız tahmin de etmiyor. Yani Türkiye'de bir gösteride yazılmış bir makaleyi Fransa'dan bir artistin takip edeceğini. Birinci Pardo'dan bir cevap geldi ona. Siz diyor bana hakaret ediyorsunuz bazı kelimelerle ama ben diyor Fransa'ya şu kadar döviz kazandırıyorum yılda diyor. <gülüyor> şey, yani artistin kafasında şey var Fransızcılık var yani Fransız milliyetçiliği var ben diyor milletime hizmet ediyorum diyor siz bana diyor fahişe filan demek istiyorsunuz aşık diyorsunuz filan ama diyor ben diyor Fransa ama diyor yılda şu kadar döviz kazandırıyorum yani onların akılları fikirleri hani paradır müşteridir ilgiyi çelip etmektir bazen de böyle meşhur olmak için bazı insanlar bunu yaparlar ve çok ters yönlerden bile olsa e bu konuda çok meşhur oldu yani bugün artık tasavvuf diye tarikat diye bir konuyu bilmeyen kalmadı Kitab-ül İbriz'in de efendim, kitapçılarda nüfusası kalmadı. Herkes kitab İbriz neymiş diye aldı. Hatta e, bizim arkadaşlar yeniden basalım falan diye şey yapmaya başladılar. Yani çünkü çok isteniyor dediler. Efendim gerçekten de bastırmak lazım. E, İzmir müftüsü emekli Celal Yıldırım Hoca Efendi Allah selamet versin, afiyet versin bu kitabı çok sevdiğim için tam olarak tercüme ettim diyor. Onun tercümesi tamdır. Ondan önceki Abdullah Arık Efendi Uşaki dervişlerinden bir kıymetli hakim efendiydi. Nur içinde yazsın. Ahirete irtihal dedi. O da babasından beri okurmuş kitabı İbriz'i. O da çok sevdiği için bazı bölümlerini neşretmiş. Tabi kitabı İbriz'i hocamız da önsöz sözü filan yazmış değil. Zavallıcıklar onu bilmiyorlar. Ön yazan Gökhan Evliyaoğlu. Yani e, Hocamız yazdı sanıyorlar. O da ayrı bir mesele ama kitab ı İbriz meşhur oldu. Önemli bir kitap olduğu anlaşıldı. Bence size tavsiye ediyorum. Okuyun. Gerçekten çok ilginç bir kitap. Yani tasavvuf neymiş? Bir insan bu tasavvuf olunca neler olurmuş? Bu deruni manevi tasavvufi hayatın efendim insanda insan hayatında seha yeniden hazırlamış diye bildiriyor. Ben de diyorum ki, buradan reklam mı etmek istiyorsunuz? Basılmış, akşama da gelecekmiş Ben bunları bilmiyordum. <gülüyor> Bunlar <fırsatçı>. yani. <gülüyor> Ama bazı kitaplar benim dikkatimi çeker. Dikkatimi çeken kitaplardan birisi Az Mahmudu Vida'yı Efendimiz Hazretleri Kâtı Saldan Sır Aziz'in efendim vakı altıdır. Vakı altı iftade. Yani e, ve Az Mahmudu Vida'yı. ...kendi tasavvufî hayatlarının, efendim, hatıra defteri gibidir Kitap. çok önemli. Yani büyük bir velinin tasavvufî hayatı, halvete girdiği zaman müşahedeleri neler, bunu bilmek uygun olur. Ee, Şeyin de, necmettin Kübra Hazretlerinin de e, neşredilen kitabında aynı konular vardır. Efendim, vakatı iftadele vardır. Vakaatı azmahudi hidaye de vardır. Bu el -İbriz de bir şeyhin kıymeti alim bir müridi tarafından efendim hallerinin yazıldığı bir kitaptır. Tasavvuf gerçekleştirmeymiş onu gösteren önemli bir eser. Askvetlilere geçmiştir. Müftü efendilerin beğendiği bir eserdir. Ariflerin efendim takdir ettiği bir eserdir. Önemli bir eserdir. Şimdi tasavvufla da ilgili böyle konu çok canlı bir şekilde Ramazan boyu incelenince öyle anlaşılıyor ki bizim de Allah nesip ederse dua buyurun elimize bir kalem alıp tasavvufla ilgili anlaşılır bir dil ile günümüzün insanına ana hatlarıyla tasavvufu efendim, anlatmamız gerekecek ve herhalde böyle bir kitap da sanıyorum satış rekoru olacak galiba. Rekorun Türkçesi nedir bilmiyorum. Herhalde oradan da ceza yiyeceğiz. Sadıçta şey olacak. Efendim, birinci olacak yani. Ee, tabii tasavvukun aleyhinde olanlar vardır. Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın dediği gibi Necip fazladan her şeyin düşmanı vardır. Peygamber Efendimiz'in düşmanı var, Allah düşmanları var, Kur'an-ı Kerim düşmanları var. Yani bir şeyin düşmanı olması e, bir hız kazandırır ona. Bir şey değil. Fakat üzücü olan bazı kimseler hem Müslümandır, hem sakallıdır, hem bir, efendim, ilahiyatta hocadır filan. Ama onlar da bu öteki zümrenin arasına geçip, onlar da tasavvufun aleyhine ben konuşmuşlardır, ben sabuklu olmuşlardır, onlar da suç işlemişlerdir. Bu da tabii önemli bir e, gözlemimiz oldu, üzüldük, onlara üzüldük. Yani onların ötekinlerin arasında ne işi var diye şaşırdık ve üzüldük. E, çünkü Necdet İnan kardeşimizin izah ettiği gibi tasavvuf İslami ilimden en önemlisidir, özüdür, esasıdır. Bunu İslami ilimleri biraz okuyan herkes bilir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala Hazretleri takvayı tavsiye ediyor hepimize. Ya eyü'llezîne Allah'tan korkun. Allah'tan sakının. Takvalı Müslüman olun diye efendim pek çok yerde bu emir var. Bu takva yoludur tasarruf. Sonra Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmek ona. Allah'ın gördüğünü bilerek, Allah'ın huzurunda olduğunu bilerek her şeyini Allah'ın gözü önünde Allah'ın seveceği gibi efendim, rızasına uygun şekilde yapmak dinin özüdür. E bunu, bu böyleyken tasavvufa çatmak ya çok cahilliktir ya çok hainliktir. Başka bir şare, şeyi yoktur yani sıfatı yoktur bu işin. O bakımdan tasavvufla ilgili tabii bir konuşma bu toplantıda da uygun olmuştur. Necdet kardeşimiz de güzelce özetledi. Allah razı olsun. Efendim efendim tasavvufun birçok yönden gereği var, efendim. E, önemi ve değeri var. Bunların e, güzel anlatılması gerekiyor. hemen bir talebem, profesör olmuş bir talebem. Ben böyle her programı tabii takip edemedim. Yalnız bizim radyodaki, televizyondaki kardeşlerimde dedim ki bunları takip edin. Ben bir icaza gidiyorum. Bir Efendim, yurt dışında İsveç'e gidiyorum, bir Avustralya'ya gidiyorum. Arada geldiğim zaman iki tane konuşma dinleyebiliyorsam biliyorsan çoğunu dinleyemiyorum. Bunları bir toplayın da bunların hepsine bir cevap verelim. Efendim iş şöyle e, gerçek anlaşılsın diye onların malzeme birik istemiştim kendilerinden. Bazıları diyor ki efendim o talebem diyor ki profesör olmuş talebem onun katıldığı işte televizyon programında en tasavvuf insanın şahsiyetini öldürüyor. Mürid'i şeyheten manasıyla bağlıyor. Kelme beyneye değil, yedi gassal. efendim ölü yıkayıcının önünde ölü gibi olmasını istiyor. Hiç iradesini kullanmasına müsaade etmiyor. Şahsiyeti öldürüyor. Hiç böyle olmamıştır. Tarihin hiçbir devrinde böyle bir şahsiyetini kaybetme olmamıştır. Mürid de, aksine şahsiyetini kazanma olmuştur. Mevlana Hazretleri diyor ki bağlarını kopar da hür ol evlat diyor. Yani derviş efendim nefisle olan bağlarını kopardığı zaman hür olur. Nefsine esir olduğu zaman, şeytana esir olduğu zaman esir olur. Yoksa onlardan kurtulduğu zaman hür olur ve üretici olur. O zaman efendim bir hal gelir ki efendim gönlünün kaynağından dilinin pınarına efendim hikmet e, ırmakları ak akmaya başlar da çiftlere sığmayan sözler söyler. Efendim, çok büyük e, bir şahsiyet olur. Mevlana Hazretleri gibi, Yunus gibi, Eşref Oğlu Rumi gibi, Erzurumi İbrahim Hakkı Hazretleri gibi, Ahmed Yesevi Hazretleri gibi, herhangi hangi mütosavvuf varsa öyle olur. Ama eğitimin bir safhasında talebenin hocasına itaatine şarttır. Hiçbir devirde, hiçbir ülkede, hiçbir mektepte Efendim, talebe kendi başına buyruk değildir. Hocasının emrindedir. Hocasının emrine girer. Dersde susup oturur. Konuştuğu zaman azarı işitir. Efendim, hocasının verdiği ödevleri yapar. Bu gayet normal bir şey. Eğitim sürecinde. O eğitim süreci tamamlandıktan sonra gereken terbiyeyi kazandığı zaman o da eğitici olur. Onun için o söz doğru değildir. Yanlıştır veya yalandır veya çarpıtmadır veya bir fili sadece hortum gibi sanmaktır. Körlüktür yani. Sadece işin bir tarafını görüp öbür tarafını görmemektir. Meşhur hikaye var ya hani körler filin etrafına getirilmişler ama fil diye bir mahluk'u hiç tanımıyorlar. Hiç görmemişler. Zaten kör. Kendi ülkelerinde de fil yok. Birisine filin hortumunu tutturmuşlar. Yoklattırmışlar. Eliyle yoklamış. Birisine kulağını yoklattırmışlar. Birisine bacağını yoklatmışlar. Sormuşlar. Fil nasıl bir şey sence? Hortumunu yoklen demiş. Fil boru gibi bir şey. Öyle yumuşak, boru gibi uzayan bir şey. Uzun bir şey demiş. Çünkü sadece hortumunu gördü. Kulağını tutan fil demiş çarşak gibi yassı bir şey demiş. Çünkü sadece kulağını tuttu. Bacağını tutan da fil böyle demiş kalın direk gibi bir şey. Çünkü sadece bacağını gördü. Tabii bu yanlış. Efendim... Hatta Diyanet İşleri Başkanı ve bazı müftüler dediler ki İslam'ın ilk yerinde Peygamber Efendimiz'in zamanında tasavvuf yoktu, tarikat yoktu. Bu da çok yanlış bir şeydir. Çünkü Peygamber Efendimiz'in zamanında Diyanet İşleri Başkanlığı da yoktu. Yani, o zaman kendisi de yanlış bir yer, yerdedir. ama biz hiçbir zaman efendim müftülüğe veyahut başkanlığa karşı çıkmadık da o zaman gerçekten yoktu. Yoktu ama Peygamber Efendimiz var. Peygamber Efendimiz'in tayin ettiği kadılar vardı. Efendim bu şeye gönderdiği, Yemen'e gönderdiği, efendim falanca ile gönderdiği, bölgeye gönderdiği valiler vardı. Hem valiydi, hem kadıydı, hem müftüydü. Efendim her şeydi. Yani birçok vazifeyi yüklenmiş kimselerdi. Çünkü bir eğitim meselesi vardı. O söz de doğru olmamıştır. İlmi olmamıştır. Hatadır. Hele o sırada söylenmesi daha büyük hata olmuştur. Çünkü tasavvufun savunulması gerektiği bir sırada bir de oradan bunun aslı Kur'an'da da İslam'da da yoktur demek gibi olmuştur. Yalan olmuştur. Yanlış olmuştur. Onun da yalan söylendiği için, yanlış söylendiği için açıklanması mecburiyettir. Peygamber Efendimiz'in zamanında tasavvuf vardır. Peygamber Efendimiz'in hayatı mutasavvufhanedir. Peygamber Efendimiz şeyhlerin şehidir. Yani bir bakıma, bir sıfatla peygamber şeyhler peygamber efendimizin hakiki varisleri olduğu gibi peygamber efendimiz de onların e, mürşitlerin mürşididir, şeyhlerin şeydidir. Onun için yoktur sözü de doğru değildir. İmam Gazali gibi, efendim İbni Haldun gibi, İslam'ı çok iyi bilen alimlerin hepsi e, çok açık, seçik bir şekilde ifade etmişlerdir ki, İslam'ı peygamber efendimizin zamanına en uygun tarzda uygulayan ulemaslardır. Hala da öyledir. Hala da öyledir. Bugün ne müftüler ne efendim hocalar İslam'ı Peygamber Efendimizin e, istediği tarzda uygulayabiliyorlar. Çünkü efendim devletin emirleri vardır. Efendim kanunları vardır. Ama İslam'ı efendimiz sarayıyla, sakalıyla, efendim takvasıyla Efendim, manevi şartlarıyla uygulamaya çalışan gene bu saflardır Hür olarak. Necdet'in güzel ifade ettiği gibi, yani kınayanın kınamasından korkmadan uygulamaya çalışan gene erbabı tasavvufdur. Tekva yolunun yolcularıdır. İhsan yolunun yolcularıdır. E demek ki o söz de doğru değildir. Bunların hepsinin tabi bir bir delilleriyle, ayetlerle, hadisi şeriflerle gün gibi aşikar bir şekilde güneşin yani böyle herkes tarafından görüldüğü gibi... pırıl pırıl görüldüğü gibi... efendim... şey yapılması mümkündür... efendim... delillendirilmesi... mümkündür ve lazımdır. O anlaşılıyor. Yani şimdi... ben Necdet'in konuşmasını da dinlerken... tabi bilen bir insan olarak dinledim... her ilmin kendine göre... tabirleri vardır. Mesela mühendislerin kendilerine göre... tabirleri vardır. Fizikçilerin... kimyacıların... tabirleri vardır... Her ilmin, ticaretin tabirleri vardır. Efendim ben şahsen mesela bono ile senetin arasında ne fark vardır bilmem ama efendim galiba farklı şeyler. Farklı olup olmadığını bilmiyorum. Parayla bulla pek ilişkin olmadığından bilmem ama erbabı bilir. Her ilmin tabirleri vardır. Şimdi bu tabirlerle söylediğiniz zaman o tabirleri bilmeyenler anlamazlar. Yani işin hakik hakikatini anlayamazlar özünü anlayamazlar, gerçeğini anlayamazlar. anladım sanırımlar ama anlayamazlar. Bizim rahmetli Mahmut Bayram Hoca ile beraber e, e, hocaya talebe olarak devam ettiğimiz birisi vardı. Efendim birkaç sene Arapça okumuştu. Efendim Nasara ne demek diyorum. Emsilenin eski harfli baskısında yazıldı gibi diyor ki yardım etti bir er kişi mazide. Böyle Nasara'nın altında Eskerlerde böyle bir izah vardır efendim Nasara ne demek yardım etti bir el kişi mazide. Bunu söylüyor Nasara yardım etti bir el kişi mazide. Bunu söylüyor. Peki Nasara Muhammed dün zeydan ne demek diyorum hiçbir şey söyleyemiyor. Demek ki yani ezberlemiş ama hakikatine erememiş Nasaranın. Şeyini bilemiyor, Muhammed'in tayil olduğunu, Zeyd'in meful olduğunu, Muhammed size yardım etti demek olduğunu cümlenin anlayamıyor. Neden? Ta şeye boğulmuş. Bilgiye boğulmuş ama bilginin sonucunu çıkartamamış. Bu arabanın gaza boğulup da çalışmadığı gibi bir şey. Yani içinde benzin fazla miktarda olduğundan motorun çalışmadığına benzetiyorum ben. Nasıl sonra Muhammed'in, Zeyd'in manasını cümlede çıkartamıyor. Nasar'ı tek olarak biliyor. Muhammed'i tek olarak biliyor. Zeyd'i tek olarak biliyor. Muhammed'in fail olduğundan, Muhammed'in okunduğunu biliyor. Zeyd'in meful olduğu için Zeyd'den okunduğunu biliyor ama cümleyi çıkartamıyor. Şimdi tabirler tabirlerle konuşulduğu zaman 20 milyon vatandaş, 30 milyon vatandaş kim kaç kişi dinliyorsa bu işte ilgilenmiyorsa anlamayabilir. Ama kısaca anlatar, anlattığınız zaman ha bu o muymuş diye anlayacak. Yani bu işin ne kadar önemli olduğunu anlayacak. Biliyorsunuz insan insanoğlunun yaratılmasının gayesi Allah'ı bilmektir. Ve ma halaktır. Cinnah velimse illa Bir insan Allah'ı bilmezse ne kadar başka bilgi bilirse bilsin kıymeti yoktur. Ağzıyla havadaki kuşu tutsa kıymeti yoktur. Allah'ı bilmesi lazım. Yaradanını bilmesi lazım. Kendisinin yaşatanını bilmesi lazım. Kendisine nimetleri vereni bilmesi lazım. Kainatı Yöneteni bilmesi lazım, kainatın sahibini bilmesi lazım, efendim kainatın sahibinin emrine girmesi lazım. Bilmeyince emrine de girmediğinden kıymeti yoktur. Onun için <gülüyor> dünya üzerinde bir insan mümin olmamışsa, imanı kazanamamışsa yani cennete girmeyecektir. Ben de zinetsi diye diye. Ya<td>hüccetü cennete, sen ta tömin. İman etmedikçe, cennete vallahi girmeyeceksiniz. Diyor peygamberimiz. Canım elinde olan, Allah'a yemin olsun ki vallahi cennete giremezsiniz iman etmedikçe. E, bir Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. "Gâretil a'rabu âmennâ." Dediler, iman ettik dediler. Kullam tömüyorum. Erişirim onlara. Eki, siz daha inanmadınız. Durun bakalım. İman ettik diyorsunuz ama Kullem Daha Dur bakalım siz henüz henüz imanı anlayamadınız. velakin lakin kulü siz İslam'ı kabul ettik değil. Daha durun bakalım imanın ne olduğunu anlamadınız. ve lammâ yeduhu lil imanu fî gönlünüze inanç girmedi diyor. Halbuki hepsi Eşhedü en la ilahe illallah ve Eşhedü Muhammeden Resulullah dediler. Yani kendilerini mümin sanıyorlar mümin olamadıklarını Allah bildiriyor. Daha durun bakalım siz İslam'a girdik diyin ama henüz daha iman sizin kalbinize yerleşmediği için siz tam mümin değilsiniz diyor. Mümin tam mümin olmak esas. Allah'ın istediği şekilde bedevilikten kurtulmak esas. Yani bedevilik şeyde de olabilir. 20. yüzyılda da olabilir, 21. yüzyılda da olabilir. Ankara'da, İstanbul'da da olabilir. İnsan yani bedevi kalabilir duyguları bakımından bedeviler gibi olabilir iman kalbinin içine girmemiş olabilir. Adı İslam ismi olduğu halde, mesleği İslami olduğu halde iman edecek insan, kalbi imanla dolacak. Her yaptığı işi Allah'ı bilen, Allah'a inanmış, Allah'a bağlanmış bir insanın duygularıyla yapacak. E Bunu yapmak için de allah Teala Hazretleri Allah'tan korkup sakınarak her şeyi güzel yapmayı emrediyor. Takvayı emrediyor takvayı öğrenmesi lazım. Takvasız olduğu zaman, ihlatsız olduğu zaman, samimiyetsiz olduğu zaman, niyette bozukluk olduğu zaman, Allah'ın kendisini gördüğünü bilerek o titizlikle hareket etmediği zaman amellerin kabul olunmayacağını da biliyoruz. O halde bunların kabulünün sağlanması için bu şartların sağlanması lazım. Bunun için de insanların bir eğitimden geçirilmesi gerekiyor. Bu da kuru bilgiyle olmaz. Olmuyor. Demişler ki, eski zamanın müşrikleri. Allah gökten bir melek indirseydi efendim veyahut peygamberin etrafında iki tane melek dolaşsaydı, şöyle olsaydı, böyle olsaydı. Ya bizim de melekler olsaydı. Melekten bir peygamber gönderirdi Allah. Ama insanlar olduğu için insandan bir peygamber göndermiştir ve Kur'an-ı Kerim'i ona indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'i 23 yılda öğretmiştir peygamber Efendimiz insanlara. Bizim şu anda karşımızda mücellet bir musaf olarak gördüğümüz Kur'an-ı Kerim 23 yılda peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz böyle sindire sindire müminlerin gönlüne yerleştirmiştir. Bunun böyle olması lazım. Yani işte olmuyor. Kitabın ciltli olarak rafta durması, hatta okunması yetmiyor. Kur'an-ı Kerim'in okunması yetmiyor. Okuyor yetmiyor. Hatta Arapça biliyor, yetmiyor. Hatta başkalarına anlatıyor, yetmiyor. Yani onun içine sindirilmesi gerekiyor. Kalbinize iman girmedi. Durumu olduğu için kalbine girmediğinden, dilinden söylediğinden, işi kökünü anlamadığından, içinden efendim, e, candan olmadığı için olmuyor. Onun sağlanması lazım. Tasavvuf işte odur. Onu sağlamaya çalışıyor. Allah'ın istediği kun olmayı sağlamaya çalışıyor. Böyle bir şeyin sağlanmasına çalışmak da bir şarttır. Böyle bir şey olmasaydı, olması lazımdı. 20. yüzyıla kadar böyle bir ilim olmasaydı, 20. yüzyılda bizim ilk yapacağımız iş tasavvuf diye bir ilmi icat etmek olacaktı, olmalıydı. Çünkü bu çok önemli iş. Ahireti kazanmak, cenneti kazanmak işi efendim şimdi kalkıyorlar buna düşmanlık besliyorlar. Bir de tertiplerle şeytanca yani iki tane kendilerinin ajanı olduğu belirtilen adamı sahneye çıkartıp, ajan olduğu söylenilen kadınları konuşturup, ondan sonra suçlulardan suçu alıp, suçsuzlara yükleyerek bir şeyler yapmak istiyorlar. Bu, yani toplu şeykandı. Toplu suç bu yani. Çok, e, yani hukuka da sığmaz. Suçların şahsiliğine de sığmaz. Yani her suç işleyeni suçlu duruma düşürür. Başkasını suçlamaz ki. Katilin babası katil değildir ki belki babası, babası oğluna karşıdır, Annesi belki 5 vakit namazı, 50 tesbihli bir insandır. Oğlu katil olmuştur. Yani oğlu katil oldu diye anneyi suçlayamazsınız ki hukukçular bunu bilir. Cümle hukukçular bilir. Yargıtay bilir, danıştay bilir, anayasa mahkemesi bilir, meclisteki hukukçular bilir, bakanlar bilir, vatandaşlar bilir, avukatlar bilir ama uygulamada filan suçsuzla suç yüklenmektedir. Suçu başkasına işlettirip hem de tiyatro eseri olarak işlettirip ondan sonra suç başkasına yamanmış yüklenmek istenmiştir. Tasavvuf kötülenmek istenmiştir. Neden? Tarih boyunca emperyalizm tasavvuftan korkmuştur. Zalim idareler tasavvuftan korkmuştur. Çünkü emperyalizmle de mücadele etmiştir bu e, tasavvuflar. Sudan'da mücadele etmiştir. Orta Asya'da mücadele etmiştir. Balkanlarda mücadele etmiştir, Kafkasya'da mücadele etmiştir. Bugün Çeçen direnişinin altını kurcalarsanız o ölen kalan, şehir olan insanların hepsinin tasavvufla ilgisi olduğu çıkar ortaya. Onun için e, bu ihlaslı insanlarla başa çıkamayanlar bu ihlasın kökünü kurutmak istemektedirler. İşin aslı esası odur. Efendim, onlar kendilerinin her dediğine kalan insan istiyorlar şahsiyet sahibi insanlarla rahatsız oldukları için karalama yapıyorlar. Onun için benim konuşma uygun olmuştur. Konu uygun seçilmişler. Takdir ediyorum, tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Ama bu konunun da e, güzel bir kitap haline getirilmesini de temenni ediyorum. Şimdi bizim günlük olaylardan neşrettiğimiz bazı kitaplar var. Mesela Irak savaşı falan olduğu zaman biz arkadaşlarla oturduk, kalktık efendim o zaman Balkanlardaki Bosna hersek olayları dolayısıyla Türkiye'nin harbe girmesi bahis konusuydu. Halen de Yunanistan'la harbe girmesi, Amerika ve İngiltere'nin yöneticilerine göre gün meselesi imiş, terörizmler öyle söylüyor. Yani her an patlak verebilirmiş. En tehlikeli bölgeymiş. İsterlerse patlatabilirler demek. Yani kibiri çaktıkları zaman Türklerle Yunanlılar hakte demek yani bu gayet net olarak ortaya çıkıyor. Şimdi o zaman biz e, Savaş ve İlk Yardım kitabı çıkarttık. Basıldı. Bunların kurslarını yaptık. Hani harp olursa, darb olursa, kadınlar ne yapacak, çocuklar ne yapacak, kendilerini nasıl savunacak falan diye. Böyle bir kitap neşretti caniamız. Çok güzel oldu. Herhalde ondan da vardır dışarıda belki. Faydalı bir şey oldu. İlk yardım, trafik kazası falan olabilir. <gülüyor> Sonra hastalıklar dolayısıyla gördük ki e, toplumumuzda insanlar çok sağlıklı değil. Kimisinin kolesterolü fazla, kimisinin kalp rahatsızlığı var, kimisinde damar sertliği var, kimisinde tansiyon kan basıncı yüksekliği var filan. O zaman sıhhatli bir yaşlarna sağlıklı yaşam kılavuzu diye bir kılavuz hazırlansın dedik. Hemen hemen hemen hemen basılmak derecesine geldi güzel bir eser ortaya çıkıyor. Yani sağlıklı yaşamanız için bir kılavuzla neşrediyoruz. İnşallah sağlıklı Müslüman olmak için de bir herhalde efendim takva yolunu, ihsan yolunu, ihlas yolunu anlatacak efendim bir e, eserde neşretmek gerekecek ve böyle konuşmaların ilmi konuşmaların, yüklü konuşmaların yapılması çok faydalı olacak. Şimdi dikkatimi çeken bir başka husus var. Efendim iihtisas asırımdayız yani herkes bir dalda çalışıp derin bilgi sahibi oluyor oranın mütahasası oluyor Efendim mesela damar cerrahisi diye bir cerrahi bölümü oluyor genel cerrahiden bir insan değil de damar cerrahisinde uzmanlaşmış bir kimse o Efendim ameliyatı yapıyor her şeyin ihttisası var Efendim Şimdi ilmi konularda da ve tarikatla ilgili efendim, konuşmalarda da karşımıza bir coğrafyacı çıkıyor. Bir lise mezunu çıkıyor. Böyle, böyle, böyle komik şey olmaz. Yani üniversitedeki tasavvuf kürsüleri ne güne duruyor? Tasavvuf kürsülerindeki hocalar ne güne duruyor? Niye tasavvuf kürsülerindeki kimseleri konuşturmuyorsun da coğrafyacıyı konuşturuyorsun? İlkokul, ortaokul mezununu konuşturuyorsun. Büyük, büyük İslam yazarı efendim nereden yani kim vermiş bu umvanı da nereden öyle olmuş kaç tane kitabı var belli değil yani uzmanların konuşması önemli benim de hoşuma gitti yani tabi Necdet Yılmaz Tasavvuf görüştüsünde doktora yapan bir kimse yani hiç olmazsa lise mezunu değil hiç olmazsa efendim e, hani ne bileyim bir tarih mezunu değil ilahiyat mezunu hiç olmazsa efendim daha başka bir kürsüde değil de tasavvuf kürsüsünde şey yapıyor. Yani uzmanlık alanında konuşuyor. Bu çok önemli bir husus. Buna da önem vermeliyiz. Şimdi e, herhangi bir kitabı alırken, seçerken, okumaya karar verirken o kitabı yazan kimsenin o konudaki uzmanlığını payı etmeniz lazım. Yani uzman olmayan bir kimse kalkıp bir kitap yazmış. İsmini unuttum. Nidenin Bors kasabasından bir öğretmen çıkmış efendim hakiki gerçek din budur filan gibi böyle bir kitap yazmış. Bir parmak kalınlığında şöyle bir kitap. Arapça bilmiyor. Ayeti hadisi bilmiyor. Daha ön sözünde ayetle hadisi karıştırmış. Yani hadis bile olmayan bir şeyi ayet diyor. E artık bu kadar ayeti bile bilmeyen bir insan din konusunda kitap yazarsa, olsa olsun kıyamet alameti olur. Başka bir alamet olmaz. Cahillik ay alameti. Bir de cahillerin başa geçmesi kıyamette olacağı için, ahir zamanda olacağı için efendim kıyamet alameti olur. Her şeyin alt üst olduğunu gösterir. E, ayet olmayan şeye ayet diyor. İnsah yani Kur'an-ı Kerim'in bir harfini bile bir kelimesini bile kimsenin değiştiremediği o kitabın içine o kitaplar olmayan bir şeyi isnad etmek çok yanlış. Sonra bir Kalkmış orada mesela 15-20 sayfa iddiada bulunmuş. Efendim diyor ki Kur'an-ı Kerim'in cümlelerine ayet denmez. Bu cahilliktir. Ayet büyük mucize demekte filan diye deliller getirmiş. Ayetler getirmiş. Evet o da var ama senin bu dediğin işin yüzde ellisinin yarısı. Öteki yarısı da Kur'an-ı Kerim'in cümleleri de ayet. Onu da Allah isimlendirmiş. Hüvellezi enzele aleykel kitab o Allah'tır senin üzerine ey Resulüm bu kitabı indiren minhu ayatun muhkematun bunun içindekileri bir kısmı muhkem ayetlerdir ve ukhari müteşabihat bir kısmı da müteşabih ayetlerdir diye bu cümlelere ayet ismini veren Allah şimdi adam 20 sayfa bu cümlelere ayet denmez diye cahilliğini yazmış oraya Allah'ın verdiği ismi reddediyor yani bunu ki Müslümanlar uydurdu ben hatırlıyorum, üniversitede bir doçent var, şimdi Almanya'da yaşıyor. Alman bir kadınla evlendi, filan. Bu hocalar da dedi, dört kadınla evlenmeyi ama çıkartmışlar, ha dedi. Ben de talebeyim. Edebiyat Fakültesi'nde talebeyim, <gülüyor> doçent. Diyor ki, hocalar dört kadınla evlenmeyi çıkartmışlar, herhalde böyle şey arzusundan, hanımlara karşı meyelanlarından dolayı çıkartmışlar, sanıyor. Dört kadınla evlenmeyi, hocalar da bu dört kadınla evlenmeyi ama çıkartmışlar, ha filan diye bir söz şey söyledi. Ben de şaşırdım, dedim ki efendim bu hocaların çıkarttığı bir şey değil, Kur'an-ı Kerim'de olan bir şey. Hayır dedi, olamaz dedi. Canım yani Kur'an-ı Kerim'de var, o, o, bir, olan bir şey deyince yerini gösterdi dersin, olamaz diyemezsin ki. Yani olamaz demek, ancak başka şeyler için söylenebilir. Yani bu da saçma. Ben de yerini açtım, gösterdim. فَنْكِهُ مَاتَابَ لَكُمْ بِنَنْ ve مَسْنَا ve ruba. Yani sizin için uygun olan kadınlardan bir tane, ikişer, iki tane veya üç tane veya dört tane alabileceksiniz diye ayet-i kerimeyi okudum. Su kaldı. Zavallı doçen, İslami konularda 20 tane, 30 tane eser yazmış İslam, İslam alimi diye geçinen doçen, Kur'an-ı Kerim'de Dört kadınla evlenmekle ilgili bir ayet olduğundan haberdar değil. Ondan haberi yok. Okuyunca şaşırdı. Hele bir de talebeden böyle bir şey gelince daha yeter kıpkırmızı oldu. Şaşırdı. Bilmiyorlar. E nasıl doçent olmuş? Nasıl o kitapları yazmış? Onun da izahını ben biliyorum. Yani o da olabiliyor işte öyle. Yani bazıları bilmiyorlar o meseleyi. Peki İslam bir dört kadınla evlenmeye müsaade etmiş? onun da İslâm tarihi aç bir oku mücadeleler var kadınlar kocaları şehit oluyor ortada kalıyor insani bir e, takım sebepler var ortada o kadınların öyle bakımsız himayesiz kalması doğru değil Allahu Teala Hazretlerinin o hükmü indirmesinde şey var e, yani dünya sadece Türkiye değil ki 776 bin kilometre kare olan yer değil ki dünya dünyanın başka yerleri var şeyler var Malezya'da efendim, İslam nüfusunun artması için Malezya devleti dört kadınla evlenmeyi ve çok çocuk edinmeyi teşvik ediyor. Çünkü Çinliler galip gelecek. Yüzde kırk altı Çinli var. Yüzde elli dört efendim Müslüman var. Dört kadınla evlenmeyi teşvik ediyor. Türkiye'de bir kadınla evlenmeyi savunabilirsin devrimi adına ama e, orada orada tutmaz işte. yani Dünya sadece 776 bin kilometre kare değil sadece 20. yüzyıl değil. Bunun öncesi var, sonrası var. Dünyanın binbir türlü şartı var. E, İslam dini de ebedi. Yani dünya durdukça hükmü duracak olan bir şey. Onun için yani böyle e, buradan bir takım ön fikirleri alıp da İslam'ı öyle yargılamak yanlış oluyor. Sonra bir derste dedi ki Elmalı Hamdi yazır. iyi güzel işte Hak dini ve Kur'an dili diye bir tefsir yazmış ama dedi Tefsirde en büyük kitaplardan birisi olan Taberi tefsirini görmemiş dedi. Ben kastım dedim ki efendim Taberi tefsirini görmez olur mu? Kaç yerde Taberi tefsirinden bahsediyor. Görmemiş olur mu? Ama Taberi diye söyleniyor da İbn Cerir diye söyleniyor. <gülüyor> Çünkü Taberi'nin şeyi Muhammed İbn Cerir'dir ismi. Cerir oğlu Muhammed'dir. Taberi de nereli olduğunu gösteren bir isimdir. Ondan haberim. İle ders veriyor. Yani Elmalı'nın tefsiri güzel bir tefsirdir. Adam rahmetli, mübarek, nur içinde yazsın. Bütün tefsir kitaplarını açmış. Kendisinin de gayet güzel bilgisi var. Efendim, güzel bir eser yazmıştır. Tabi güzelin güzeli vardır ama Elmalı'nın tefsiri güzel bir eserdir. Emek mahsulü bir eserdir. Ondan haberi yok. Şey, o zatın. Yani şunu demek istiyorum. Bilmiyorlar meslek dişi oluyorlar. Bilmedikleri konularla ilgili kocaman laflar söylüyorlar. İnsan haddini bilir. Mesela bana şimdi tıpla ilgili bir konu açılsa ben de desem ki efendim şöyle böyle dilerler bana. Derler ki hocam yani burada bu kadar doktorlar var, doçentler var filan derler. Yani ben zaten demem de doktorlara sorarım. Efendim mühendisliğin işini mühendislere sorarız. Matematiğin işini matematikçilere sorarız. Herkes ihtisasına göre konuşurken niye din ve tasavvuf bahis konusu olunca ihtisastan olmayan cahil kimseler, Kur'an'ı bilmeyen, dini anlamamış olan kimseler konuşuyor? Ya da meslekten olan müftü veya fetva kurulu başkanı olanlar niye böyle yanlış şeyler söylüyorlar? Tabii bunların arkasında başka sebepler olabilir. Organize, teşkilatlı bir tertibin sonucunda birileri kötülenip de efendim politik bir sonuç alınmak isteniyorsa siyasi bir sonuç efendim hükümet bozulup da yeni bir hükümet kurulsun filan diye isteniyorsa o zaman tabi bizler kurban gidiyoruz kurban seçilmiş oluyoruz efendim ayak altında kalmış oluyoruz onun için bu konunun seçilmesi iyi olmuştur teşekkür ederim ben de bu vesileyle biraz duygularımı anlatmış oldum e, bazı misaller de vermiş oldum Gerekli Nasıl olsa yani zamanımız sohbet zamanı olduğundan gerekirse yine sorular olursa onları cevaplanırmak konusunda da emrinizde olduğumu arz ederim. Aramızda Özbekistan'dan gelmiş kardeşlerimiz var. Bir tanesi Özbekistan'ın meşhur şairlerindendir. Ötekin işte çeşitli eserleri olan Mehmetli kardeşimizdir, öbür kardeşlerimiz de. Onlar heyetinize Özbekistan'la ilgili bazı konuları Sunmak istediler, söz hakkı istediler. Ee, onları Kürsüye davet ediyorum. Selamünaleyküm.